77. İkinci Cilt Altmış Dokuzuncu Mektup Bu mektup, Muhammed Murad-ı yazılmış olup, namazın tâdil erkanı erkânı ve tümânîneti ve camide safların düzeltilmesi ve kâfirlere karşı harbe giderken niyetin düzeltilmesi ve teheccüd namazı ve yemeklerin Helal seçilmesine dikkat olunması bildirilmektedir. Allahü Teala hamdolsun. Onun seçtiği, beğendiği kullarına selamlar, rahatlıklar olsun. Mektubunuz geldi. Arkadaşların, dostların doğru yoldan ayrılmadıkları anlaşılarak çok sevindirdi. Allahü Teala doğruluğunuzu ve doğru yolda bulunmanızı arttırsın. Arkadaşlarımız ile birlikte verdiğiniz vazifeyi yapmaya devam ediyoruz. Beş vakit namazı elli altmış kişilik cemaat ile kılıyoruz diyorsunuz. Bunun için Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Kalbin Allahü Teala ile olması, bedenin, azanın da ahkâmı ı iyiği yapmakla ziyaretlenmesi ne büyük bir nimettir. Bu zamanda insanların çoğu namaz kılmakta gevşek davranıyor. Tumaniinete ve tadile erkana ehemmiyet vermiyorlar. Bunun için siz sevdiklerime bu noktayı belirtmeye mecbur oldum. İyi dinleyiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük hırsız kendi namazından çalan kimsedir buyurdu. Ya Resûlallah, bir kimse kendi namazından nasıl çalar, diye sordular. Namazın rükûnu ve secdelerini tamam yapmamakla, buyurdu. Bir defa da buyurdu ki, rükûda ve secdelerde, belini yerine yerleştirip, biraz durmayan kimsenin namazını allah Teala Teâlâ kabul etmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimseyi namaz kılarken, rükûnu ve secdelerini tamam yapmadığını görüp, sen namazlarını böyle kıldığın için, Muhammed'in aleyhissalâtu vesselam, dininden başka bir dinde olarak ölmekten korkmuyor musun buyurdu. Yine buyurdu ki, sizlerden biriniz namaz kılarken, rükûdan sonra tamam kalkıp, dik durmadıkça, ve ayakta her uzuv yerine yerleşip durmadıkça, namazı tamam olmaz. Bir kere de buyurdu ki, iki secde arasında dik oturmadıkça, namazınız tamam olmaz. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birini namaz kılarken, namazın ahkam ve erkanına riayet etmediğini, rükûdan kalkınca dikilip durmadığını, ve iki secde arasında oturmadığını görüp buyurdu ki, Eğer namazlarını böyle kılarak ölürsen, kıyamet günü sana benim ümmetimden demezler. Bir başka yerde de buyurdu, Bu üzere ölürsen, Muhammed'in aleyhisselam dininde olarak ölmemiş olursun. Ebu Hüreyre radıyallahu anh buyurdu ki, 60 sene bütün namazlarını kılıp da hiçbir namazı kabul olmayan kimse rükû ve secdelerini tamam yapmayan kimsedir. Zeyd İbni Vehb rahmetullahi teala aleyh birini namaz kılarken rükû ve secdelerini tamam yapmadığını gördü. Yanına çağırıp ne kadar zamandır böyle namaz kılıyorsun dedi. 40 sene deyince sen 40 senedir namaz kılmamışsın ölürsen Muhammed Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünneti yani dini üzere ölmezsin dedi. Taberani'nin rahmetullahi teala aleyh evsatında bildirilmiştir ki bir mümin namazını güzel kılar. Rükû ve secdelerini tamam yaparsa namaz sevinir ve nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarır o namaz namazı kılmış olana iyi dua eder ve sen beni kusurlu olmaktan koruduğun gibi Allahü Teala da seni muhafaza etsin der namaz güzel kılınmazsa siyah olur melekler o namazdan iğrenir göğe götürmezler o namaz kılmış olana fena dua eder sen beni zayi eylediğin Kötü hale soktuğun gibi, Allahü Teala da seni zâiye eylesin der. O halde namazları tamam kılmaya çalışmalı, ile erkânı yapmalı, rükû, secdeleri, kavmeyi, yani rükûdan kalkıp dikilmeyi ve celseyi, yani iki secde arasında oturmayı, iyi yapmalıdır. Başkalarının da kusurlarını görünce söylemelidir. Din kardeşlerinin namazlarını tamam kılmalarına yardım etmelidir. Tumaniyet yani uzuvların hareket etmemesi ve tadil ile erkanın bir kere sübhanallah diyecek kadar hareketsiz durmak yapılmasına çığır açmalıdır. Müslümanların çoğu bunları yapmak şerefinden mahrum kalıyor. Bu nimet elden çıkmış bulunuyor. Bu ameli meydana çıkarmak çok mühimdir. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana yüz şehit sevabı verilecektir. Cemaat ile namaz kılarken safları düz yapmaya da dikkat etmelidir. Saftan ileride ve geride durmamalıdır. Herkes bir hizada durmaya çalışmalıdır. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem önce safları düzeltir, Ondan sonra namaza dururdu. Safları düzeltmek namaz kılmanın bir parçasıdır, buyururdu. Yarenbi, bizlere nihayetsiz rahmet hazinenden nasibeyle hepimizi doğru yoldan ayırma. Ey Mesud ve bahtiyar kardeşim, amel ve ibadet niyet ile dürüst olur. Kâfirlere karşı muharebeye giderken Önce niyeti düzeltmelidir. Ancak bundan sonra sevap kazanılır. Muharebeye gitmekten maksat Allahü Teala'nın ismini, dinini yaymak ve yükseltmek ve din düşmanlarını zayıfletmek ve bozguna uğratmak olmalıdır. Allahü Teala'nın dinini onun kullarına ulaştırmak, insanları küfürden, cehaletten kurtarıp imana ebedi saadete kavuşturmak olmalı. Adam öldürmek can yakmak niyetiyle cihada gitmemelidir. Cihad kâfirleri zorla küfürden kurtarmaktır. Çünkü biz Müslümanlara böyle emredilmiştir ve cihat da bu demektir. Başka şeylere niyet ederek cihat sevabından mahrum kalmamalıdır. Gazilerin Beytül Mal'den maaş almaları Cihadı ve cihat sevabını bozmaz. Bütün ibadetlerin kabul olması için de Allahü Teala için yapılması ve böyle niyet edilmesi şarttır. Kötü niyetler ibadeti bozar. Niyeti düzeltmeli, maaş da almalı, cihada gitmelidir. Gazilik ve şehitlik sevaplarını beklemelidir. Sizin halinize gıpta ediyor, imreniyorum. Kalbiniz Allahü Teala ile Azalarınız cemaat ile namaz kılmakla ve ayrıca din düşmanları, kafirler ile cihad etmekle, Allahü Teala'nın dinini kafirlere yaymakla da şereflenmektesiniz. Gazadan selamet ile çıkan gazi olur, mücahid olur. Ölen halis şehid olup en büyük sevaplara, nimetlere kavuşur. Fakat tekrar bildireyim ki bunları ancak Niyeti düzelttikten sonradır. Halis niyet kalbe gelmezse böyle niyet etmeye kendinizi zorlamalı ve bu niyetin kalpte hasıl olmasını Allahü Teala'dan yalvararak istemelidir. Hatta kafirlerin öldürdüğü, sulh zamanında zalimlerin işkence yaparak öldürdüğü kimsenin şehit olması için ölürken Müslüman olması, kalbinde iman olması lazımdır. Tembih. Adem aleyhisselam'dan bugüne kadar her zaman her yerde kötü insanlar iyilere saldırmışlardır. Allahü Teala her şeyi sebepler ile yaratmaktadır. Kötülerin cezasını da kötü insanlar vasıtası ile vermektedir. İşkence edenlere dünyada da cezalarını vermektedir. Kötülerin yanı sıra, iyiler de azap görmektedir. Bunların ve harpte ölenlerin ve kazada ölen Müslümanların hepsi şehittir. Dünyada azap çeken, iyi, suçsuz Müslümanlara, ahirette bol nimetler verilecektir. Ahirette nimete kavuşmak için, iman sahibi olmak lazım olduğu din kitaplarında yazılıdır. Bu kitaplar dünyanın her yerinde çok vardır. Bu kitapları okuyup da inanmayana kâfir denir. İslamiyeti işitmeyen kâfir olmaz. İşitince, La ilahe illallah Muhammedun Resûlullah diyen ve buna inanan Müslüman olur. Bunun manası, her şeyi yaratan bir Allah vardır. Ve Muhammed aleyhisselam onun resulüdür. Dır. Müslüman olan onun son peygamberine tabi olur. Birçok yerde kafirler, zalimler suçsuz Müslümanları, kadınları, çocukları öldürmüşlerdir. Öldürülen Müslümanlar şehit olur. Öldürülürken yapılan işkencelerin acısını duymaz. Ölürken kabirde verilecek olan cennet nimetlerini görerek çok sevinir. Şehitler ölürken hiç acı duymaz. Sevinir ve çok neşelenir. Cennet nimetlerine kavuşur. Hadisi i şerifte, Müslümanların kabri, Cennet bahçelerindendir. Buyuruldu. Oradaki ahbabıma bir nasihatim de, Teheccüd namazını kılmanızdır. Yani gece sonuna doğru namaz kılmalıdır. Büyüklerimiz, bu namazı hep kılmıştı. Size buradayken de söylemiştim ki eğer o zaman uyanamaz iseniz evdekilere söyleyiniz. Sizi her halükarda uyandırsınlar. Sizi gaflet uykusunda bırakmasınlar. Böylece birkaç gece kalkınca alışarak kendiniz kolayca kalkar ve bu saadete kavuşursunuz. Başka bir nasihatim de. Yenilen lokmalarda ihtiyatlı davranmaktır. Bir Müslümanın her yerde bulduğu, her şeyi yemesi doğru değildir. Lokmaların helalden mi, haramdan mı geldiğini düşünmek lazımdır. İnsan başlı başına değildir ki, her bildiğini, aklına geleni yapsın. Sahibimiz, yaratanımız var Celle Celalü onun emirleri ve yasakları var. Beğendiği ve beğenmediği şeyleri, alemlere rahmet olan peygamberleri, aleyhümüs ve teslimat, ile bizlere bildirmiştir. Sahibinin, yaratanının beğenmediği şeyleri isteyen, ne kadar bedbaht ve zavallıdır. Her şeyi, sahibinin izni olmadan kullanmak istiyor. Böyle kimseler, utansın ki dünyada bu şeylerin gelip geçici sahiplerine sormadan bir şeylerini kullanmıyor. Bu, hakiki olmayan sahiplerin haklarını gözetiyorlar da, bunların hakiki sahibi, beğenmediği şeyleri şiddetle pek sıkı yasak ettiği ve yapanları ağır cezalarla korkuttuğu halde, onun sözüne iltifat etmiyor, aldırmıyorlar. Bu hal Müslümanlık mıdır yoksa kafirlik midir? İyi düşünmelidir. Şimdi ecel gelmemiş, fırsat elden kaçmamıştır. Geçmişteki kusurları tamamlamak, düzeltmek mümkündür. Çünkü günahına tövbe eden hiç günah yapmamış gibidir. Hadisi şerifi kusuru olanlara müjdedir. Fakat bir kimse bile bile günah işler ve herkese bildirir, hiç sıkılmazsa, münafık olur. Müslüman görünmesi, onu azaptan kurtarmaz. Bundan daha çok, ve daha ağır söylemeye ne lüzum var? Aklı olana bir işaret yetişir. Şunu da söyleyeyim ki, korkulu yerlerde, ve düşman karşısında, ve emin ve rahat olmak için, Li ilâf suresini okumalıdır tecrübe edilmiştir. Her gün ve her gece hiç olmazsa on birer defa okumalıdır. Hadisi şerifte buyruldu ki bir yere gelen kimse euzu bi kelimatil lahit tammati min sheri ma halaka okursa o yerden kalkıncaya kadar ona hiçbir şey zarar kötülük yapmaz. Korkulu şeyden kurtulmak ve bir dileğe kavuşmak için Taha Suresinin 37. ayetinden Velakat'tan 39 sonuna, aleha ayniye kadar kağıda mürekkeple yazıp bir şeye yedi kere sarıp yanında taşımalıdır. Faydası çok görülmüştür. Doğru yolda gidenlere Allahü Teâlâ selamet versin. Amin. Ey gözlerimin nuru. Ey candan yakın canan Abdülhakim Arvasi hasta ruhlara derman bizler nerede siz nerede perdeler feth olmuyor sizden uzak kaldıkça kalpler rahat bulmuyor sohbetten muhabbetten daim konuşurdunuz talebe Hocasıyla ölçülür diyordunuz Adım adım hakikat yolunu geçmişsiniz Ruhları sarhoş eden Şerbetten içmişsiniz Dünya yok gözünüzde kalp sahibiyle meşgul Sensin cihanda şimdi Rabbin en sevdiği kul Tevazu Büyüklüğün alameti derdiniz. Her hareketinizde bunu gösterirdiniz. Cihan zulmetteyken, Fehim nur saçıyordu. O haznedeki esrar, Hep size nasip oldu. Yâ Rabbi, Seyyid Fehim, Ne büyük mürşidimiş. Ölü kalbi dirilten, Bir hakim yetiştirmiş. Resulullah'tan gelen, nuru nakşetmiş size, en büyük arzumuzdur, kavuşmak lütfunuze. Nura kavuşulur mu, bir rehber olmadıkça, kalpleri ihlas ile ona bağlamadıkça.